Ahzab Suresi Medine'de hicri 5. yılın sonlarında nazil olmuştur. 73 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah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 İnnallaha <Sessizlik> Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır. <Sessizlik> yalnız Allah'a dayanıp güven koruyucu olarak Allah yeter <gülüyor>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 تقويه <تصفيق> <تصفيق> ظهره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 و ا ص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 Vakti gelince o sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. Yeah.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 İşte orada mü'minler, çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle sirkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı. iz <gülüyor> kan ve kalplerinde hastalık iman zayıflığı olanlar Allah ve Resulü'nün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı. <Gülüyor>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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلا أتواها وما تلفون Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı. <Gülüyor> Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır. <Gülüyor> Deki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır. <gülüyor>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 وَدُرُّ أَحِنُّهُم كَالَّذِي يُسَاعَى عَلَى جَنَّ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَا فَرَّ الخَوْفُ سَنَقُفُ بِأَلْسِنَتِنَا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 Yıksağın alzab, nam yedeh ve in yedil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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي عِيسَىٰ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّلنَّاسِ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 Kafir düşmanlara içerden destek vererek hıyanet eden ehli kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve katlerine korku saldı. Bir kısmını öldürüp diğer bir kısmını da esir aldınız. <gülüyor> kul onların arazilerine yurtlarına mallarına Hatta sizin ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı Allah her şeye kadirdir ya. ey peygamber eşlerine deki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. <Gülüyor> Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ya Yani, "Olsun ki Ey Peygamber hanımları, içinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır." <gülüyor> multim -hmm.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 وَالْكُذْنَ مَا يُحْدَى فِي بُنُوتِكُمَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْإِثْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطيفاً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 والخاشع من الخاشعين نور مرتفع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 is mm -hmm.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 H <laughs> No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 Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur Allah her şeyi hakkıyla bilir ya! edenler Allah'ı çok zikredin onu sık sık anın <Sessizlik> sabah akşam onu takdis ve tenzih edin <Sessizlik> ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için fez ve rahmet indirir. Melaikesi de sizler için dua ederler. O müminlere gerçekten pek merhametlidir. <gülüyor> Allah'a kavuşacakları gün, selam iltifatıyla karşılanırlar. O, onlara pek değerli ve cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ya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 Allah'tan büyük bir lütfana ayır olacaklarını olacaklarını müjdele. <gülüyor> Sakın kafirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma. Ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter. Ya! Oh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 her şeyi gözetlemektedir. Ya.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 Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. <gülüyor>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 إن الله وملائكته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 resulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır. Vallah bi-ne yu'dûmü mü'minîn ve'l-mü'minâti bi mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir Yeah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 in utuksilana lanetlenirler nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler <gülüyor>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 Rabbimiz derler. Sözün doğrusu, biz önderlerimizin ve büyüklerimizin dediklerine uyduk. Ama onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbena Rabbimiz, onlara azabın katmerlesini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. <Gülüyor>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 Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söyleyin ki <gülüyor> Allah da işlerinizi ve hallenizi düzeltsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. <Gülüyor>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 varacağı sonuçta, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınlarınsa, tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.